Efendim ben çok dua ettim, ettim dua eleme gelmedi dersen, istemiş olduğun nesnenin sen hayır veyahut şer, kötü veya iyi olduğunu bilemezsin. Allah bilir onu. Birçok şeyi istersin, istemiş olduğun şeyi seninle isterse senin başına bela olabilir.